Saat kaç diye sordu. Rolayana dışarıya çıktı. Sağ elinin parmaklarını gökyüzünün daha aydınlık olduğu yöne doğru kaldırdı. Sonra yavaş yavaş içeriye girdi. Üçe geliyor dedi. Ya sağ ol, sağ ol. Leon gelecekti çünkü kesindi bu. Para bulmuş olacaktı. Ama kendisinin burada olduğunu bilemediğinden kalkıp eve gidecekti. Emma Sütnüne'ye koş bizim eve Bay Leon'u al buraya getir dedi. Çabuk ol. Peki hanımcım gidiyorum işte. Gidiyorum. Emma ne diye daha önce Leon'u düşünmedim sanki diye şaşıyordu kendi kendine. Leon dün söz vermişti ya sözünü tutar da elbette. Daha şimdiden Emma kendini Leroy'un dükkanında masanın Üzerine üç tane banknot koyarken görüyordu. Sonra da işi idare etmek için kocasına bir şeyler uydurmak gerekecekti. Ama ne uydurmalıydı? Sütnine bir türlü gelmek bilmiyordu. Kulübede saat diye bir şey bulunmadığından Emma belki de zamanı fazla uzun bulmuş olmaktan çekiniyordu. Bahçede adım adım gezinmeye başladı. Çit boyunca uzanan dar yola kadar devam etti. Sonra belki kadıncağız başka bir yoldan dönmüştür diye düşünerek hemencecik geri döndü. Sonunda beklemekten yorgun kafasından uzaklaştırmaya çalıştığı kuşkular içinde kıvranarak orada yüz yıldan mı yoksa bir dakikadan beri mi bulunduğunu bilmeksizin Bir köşeye oturup gözlerini yumdu, kulaklarını tıkadı. Bahçenin kapısı gıcırdadı. Emma yerinden sıçradı ama daha bir şey söylemeye fırsat bulamadan ''Role ana, sizin evde kimse yok.'' dedi. ''Nasıl olur? Evde hiç kimse yok. Beyefendi oturmuş ağlıyor. Sizi istiyor. Her yanda da sizi arıyorlar.'' Emma buna karşılık hiçbir şey söylemedi, soluk soluğaydı şaşkın şaşkın çevresine bakınıyordu. Öte yandan köylü kadın onun yüzünün aldığı halden korkmuş delirdi sanıp içgüdüsüne uyarak geri çekiliyordu. Emma birdenbire elini alnına vurarak bir çığlık kopardı. Karanlık gecede çakan şimşek gibi Rudolf'ü anımsamıştı birden. O denli iyi, o denli nazik, o denli cömertti ki o hem zaten Rudolf ona bu iyiliği yapmaya yanaşmazsa emma şöyle bir göz kırparak eski sevgilerine anımsatıp bu işe pekala zorlardı onu. Bunun üzerine bir zamanlar kendisini o kadar çileden çıkarmış adama vücudunu yeniden sunduğunu fark etmeksizin nedenle alçaldığını aklına bile getirmeksizin la uşet yolunu tuttu. Yürürken kendi kendine şöyle soruyordu. Ne diyeceğim ona? Ee, söze neresinden başlayacağım? Yolda ilerledikçe de çalılıkları, ağaçları, tepenin üzerindeki deniz kamışlarını, ta ilerideki şatoyu yeniden anımsıyordu. İlk sevgisinin duygularını yine yaşıyor. Zavallı, daralmış yüreği bu yüzden aşkla doluyordu. Yüzüne ılık bir rüzgar vuruyordu. Eriyen kar tomurcuklardan otların üzerine damla damla düşüyordu. Yine eskisi gibi parkın küçük kapısından içeriye girdi. Sonra büyük avluya geldi. Bu avlunun iki yanında çift sıra halinde sık ıhlamur ağaçları vardı. Islıklar çalarak uzun dallarını sallıyorlardı. Kulübelerdeki köpekler, Hep birden havladılar, sesleri çevrede çınlıyordu ama ortalıkta kimsenin göründüğü yoktu. Tahta trabzanlı düz geniş merdiveni çıktı. Merdiven tozlu taşlar döşeli bir aralığa ulaşıyordu. Aralığa da manastırlarda hanlarda olduğu gibi sıra sıra birçok kapı açılıyordu. Rudolf'un odası da dipte soldaydı. Parmaklarını kapının tokmağına koyduğunda birdenbire gücü tükeniverdi. Rudolf'un orada olmayışından korkuyor, bunu hemen hemen istiyordu da ama yine de bu onun tek umudu son kurtuluş çaresiydi. Bir an duraklayıp kendini toparladı. Sonra o anın gerektirdiklerini düşünüp cesaretini pekiştirerek içeri girdi. Rudolf, ateşin karşısına oturmuş, iki ayağını ocağın pervazına dayamış, piposunu tüttürüyordu. Birden ayağa kalkarak, vay sen misin dedi. Emma, evet dedi. Sana bir şey danışacaktım da Rudolf. Kendisini çok zorluyordu ama, bir türlü ağzını açıp konuşamıyordu. Hiç değişmemişsin. Yine eskisi gibi güzelsin hep. Emma acı acı karşılık verdi. Yok canım, zavallı güzellikler bunlar. Hor gördün onları çünkü. Bunun üzerine Rudolf, neden öyle davrandığını anlatmak için söze başladı. Daha iyi bir şeyler uyduramadığından, bazı abuk sabuk sözlerle özür diledi. Emma da onun sözlerine, ama asıl sesine, Görünüşüne kaptırdı kendine. Öyle ki ayrılışlarının nedenine inanır gibi yaptı. Belki de inandı. Üstelik bir sırdı bu. Üçüncü bir kişinin onuru, üstelik yaşamı bile bu sırra bağlıydı. Kederli kederli Rudolf'ün yüzüne bakarak ''Ama ne de olsa çok acı çektim ben'' dedi. O boyun neymiş bir tavırla yanıtladı. Eee yaşam böyledir zaten. Emma ona yaklaşarak öyle mi dersin diye sordu. Sonra içini çekerek ah Rudolf bilsen ne kadar çok sevdim seni dedi. Bunu söylerken onun elini tuttu. Bir ara parmakları kenetlenmiş olarak öylece durdular. Tıpkı ilk günlerde mal panayırında olduğu gibi Rudolf gururunun dürtüsüyle yüreği ezilmiş çırpınıyordu. Emma onun göğsüne kapanarak sensiz nasıl yaşayayım istiyordun dedi. İnsan mutluluğa alıştıktan sonra bundan vazgeçebilir mi? Umutlarım kırılmıştı. Öleceğimi sandım. Neyse sonra anlatırım bunları sana. Ya sen ne yaptın? Bucak bucak kaçtın benden. Çünkü 3 yıldan beri Rudolf, Emma ile karşılaşmamak için her şeyi yapmıştı. Erkeklere vergi o doğal korkaklık nedeniyle yapmıştı bunu. Emma ise aşık bir diş kediden daha cilveli, başıyla sevimli hareketler yaparak devam ediyordu. Başka kadınları seviyorsun, doğrusunu söyle. Anlıyorum o kadınları, bağışlıyorum da, ''Beni nasıl baştan çıkardınsa onları da baştan çıkarmışsındır herhalde. Erkeksin nihayet. Kendini sevdirmek için gereken her şey var sende. Ama yeniden başlayacağız. Yine sevişeceğiz değil mi? Gülüyorum bak, sevinçliyim. Hadi konuşsana.'' Gözünde titreyen bir damla yaşla çok güzeldi. Bu bir damla yaş fırtınadan sonra mavi bir çiçeğin içindeki Yağmur damlası gibi duruyordu Rudolf Onu dizlerinin üzerine Doğru çekti Elinin tersiyle parlak saçlarını Okşadı Akşamın alaca karanlığında Güneşin son bir ışığı Bu saçların içinde Altın bir ok gibi Işıldıyordu Emma başını önüne eğmişti Sonunda Rudolf Dudaklarının ucuyla Yavaşçacık yavaş gözlerinden öptü ''Ah ağlamışsın sen, neden?'' diye sordu. Bu kez Emma hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Rudolf, onun taşan sevgisi yüzünden ağladığını sandı. Genç kadın bir şey söylemediği için onun bu suskunluğunu son bir utanç belirtisi sandı. ''Bağışla beni'' diye bağırdı. ''Sevdiğim tek kadın sensin, kötülük ettim, aptallık ettim, seni seviyorum.'' Her zaman da seveceyim var. Söyle bakayım bana. Bunları söylerken genç kadının önünde dize çökmüştü. Daha "Ne olsun mahvoldum ben Rudolf. 3000 frank ötünç ver bana ne olur." Rudolf yavaş yavaş doğrulmaya başladı. Bir yandan da yüzünde ciddi bir hava beliriyordu. "İh, iyi ama İyi, ''İyi ama'' dedi. Emma çabuk çabuk sözlerini sürdürüyordu. Kocam bütün servetini bir notere emanet etmişti. Adam parayı alıp kaçtı. Hastalardan para gelmediği için sağdan soldan ödünç aldık. Zaten bize kalan mirasın dağıtım işi de sona ermiş değil. İleride paramız olacak. Ama bugün üç bin frangımız yok diye eşyamızı haraç mezat satacaklar. Şimdi şu anda yapacaklar bunu. Ben de senin dostluğuna güvenerek kalkıp buraya geldim işte.'' Rudolf, bizden bir hesap sarı olmuştu. Ya bunun için gelmiş demek diye düşündü. Sonunda sakin bir tavırla: "Ah, e ne yazık ki üç bin frankım yok dedi. Yalan söylemiyordu hani öyle mertçe davranışlarda bulunmak genellikle hoşa giden bir şey olsa da 3000 frankı olsa verirdi kesinlikle. Şu da var ki, aşk üzerine düşen sağanaklardan en soğuğu, en yıkıcısı para isteğidir. Emma, birkaç dakika onun yüzüne baka kaldı. Üç bin yok demek ha? Sonra birkaç kez yineledi. ''Üç bin frangın yok demek. Keşke bu son utanç verici duruma düşmeseydim. Hiç sevmedin beni sen. Diğerlerinden farkın yok.'' Genç kadın kendine ele veriyor, kendi kuyusunu kendi eliyle kazıyordu. Rudolf onun sözünü keserek, e, ''Vallahi ben de büyük sıkıntı içindeyim.'' dedi. ''Emma vah vah.'' acıyorum sana, çok acıyorum hem dedi. Sonra bakışları duvardaki silah koleksiyonunda parıldayan gümüş nakışlı bir karabinaya takıldı. İyi ama insan parası yokken tüfeğinin dipçiğine gümüş koydurtmaz dedi. Bol yapısı saati göstererek ekledi. E, Bağa kalkmalı bir saat almaz. Kamçılarına altın yaldız ...gümüş saplar taktırmaz...